Aleksandr Sergeyeviç Pushkin Büyük Petron'un Arabı 1. Paris'teyim. Soluk almadan yaşamaya koyuldum. Dimitriyev Gezginin Günlüğü Yenileştirilen devlet için gerekli bilgileri edinsinler diye, Büyük Petron'un yabancı ülkelere gönderdiği gençler arasında Çar'ın Zolu Arap İbrahim de vardı. Paris Savaş Okulu'nda öğrenim gören delikanlı, topçu yüzbaşısı olarak okulu bitirdi. İspanya Savaşı'nda başarılar kazandı ve ağır bir yara alarak Paris'e döndü. İmparator, yığınla çalışmaları arasında gözdesini sorup soruşturmayı da unutmuyor, onun başarıları ve davranışları hesabına sevindirici yanıtlar alıyordu her zaman. Petro çok memnundu ondan ve durmadan Rusya'ya çağırıyordu İbrahim'i. Fakat İbrahim bu konuda acele etmiyor, kimi zaman yarasını, kimi zaman görgüsünü artırma isteğini, kimi zamanda para yetersizliğini bahane olarak ileri sürüp dönmeye yanaşmıyordu Rusya'ya. Petro da onun dileklerini hoşgörüyle karşılıyor, sağlığına özen göstermesini istiyor, öğrenim konusunda gösterdiği titizliğe teşekkür ediyor ve kendi özel harcamalarında son derece tutumlu olmasına karşın babaca öğütlerinin yanı sıra Hazinesini de esirgemiyordu İbrahim'den. Bütün tarihsel belgelerin tanıklığına göre, Fransa'nın o dönemki dolu dizgin hopbalığı, çılgınlığı ve lüksüyle hiçbir şey karşılaştırılamaz. Sarayın koyu sopuluğu, görkemi ve nezaket kurallarına tam bağlılığıyla kendini gösteren 14. Louis'nin son saltanat yılları hiçbir iz bırakmadan geçip gitmişti. Kendinde en parlak niteliklerle her türden ayıbı birleştiren Orleans dükünde. İki yüzlülükten eser yoktu ne yazık ki. Royal Palace alemleri gizli kapaklı bir şey değildi Paris için ve örnek yaygındı. Bu sırada Love çıktı sahneye. Love, John Love, ünlü mali plancı. Para hırsıyla zevk ve sefahat düşkünlüğü birleşti. Yurtluklar yok oluyor, ahlak yıkılıyor, Fransızlar gülüyor ve bir takım hesaplar yapıyor... Devlet satirik Vodvillerin nakaratları altında parçalanıyordu. Bu arada sosyete son derece ilgi çekici bir tablo görünümündeydi. Kültürlülük ve eğlence gereksinimi bütün sınıfları bir araya getirmişti. Merak uyandırıcı ya da eğlence vadeden ne varsa, zenginlik, sevimlilik, şan, yetenek, en aşırı cinsinden tuhaflık, aynı açık gönüllülükle kabul görüyordu hepsi. Edebiyat, bilim ve felsefe, Sessiz yazı odalarını bırakmış, düşünceleriyle modayı yönetmek ve ona yaranmak için yüksek sosyete de boy göstermeye başlamışlardı. Kadınlar saltanat sürüyorlar fakat tapınış istemiyorlardı artık. Derin saygı yerini yüzeysel bir inceliğe bırakmıştı. Yeni Atinalar'ın Alkibiades'i olan Dük Rişil'in çapkınlıkları artık tarihin malıdır ve o günlerin ahlak anlayışı üstüne bir fikir vermek için yeterlidir.'' Fransızca. Çılgınlığın çalarak çıngırağını baştan başa bütün Fransa'yı hafif adımlarla dolaştığı, her şeye hazır olunan, tövbeden başka hiçbir ölümlünün dua etmeye yanaşmadığı mutlu çağ, o özgür ahlak çağı. İbrahim'in ortaya çıkışı, dış görünüşü, kültürü ve doğal zekası genel bir ilgi uyandırdı Paris'te. Bütün hanımlar Fransızca Çar'ın zencisini, kendi salonlarında görmek istiyorlar, yolunu kesip yakalıyorlardı onu. Saltanat naibince sık sık akşam eğlencelerine çağrılıyor, Are'tin gençliği, Şölin'in yaşlılığı, Montesquieu ve Fontenelle'nin sohbetleriyle canlanan akşam yemeklerinde hazır bulunuyor, hiçbir baloyu, hiçbir açılışı kaçırmıyordu. Gençliğinin ve soyunun bütün ateşiyle genel kasırgaya kaptırmıştı kendini. Fakat İbrahim'i Rusya'ya dönmekten alıkoyan şey, bu gamsız yaşamı ve parlak eğlenceleri Petersburg Sarayı'nın sert yalınlığıyla değiştirmek düşüncesi değildi sadece. Onu Paris'e bağlayan daha güçlü başka ilişkiler vardı. Aşıktı genç Afrikalı. Kontes de artık gençlik yıllarının defterini kapatmıştı ama hala ünlüydü güzelliğiyle. 17 yaşında manastırdan çıktığında onu sevemediği bir adama vermişler, Kocası da bir süre sonra bu durumu umursamaz olmuştu artık. Aşıkları olduğu söyleniyordu ya, sosyetenin hoşgörülü yasaları sayesinde saygı gören bir kişiydi yine de. Çünkü gülünç ya da parıltılı bir serüvene girmişliği yoktu. Kimse bu konuda suçlayamazdı onu. Evi sosyetenin uğraydı. Paris'in en yüksek tabakası onun salonunda bir araya gelirdi. İbrahim'i, herkes tarafından onun son sevgilisi sayılan ve bunu hissettirmek için elinden geleni ardına koymayan genç Mervil tanıttı Kontes'e. Kontes incelikle, fakat hiçbir özel ilgi göstermeden kabul etti İbrahim'i. Delikanlının gururunu okşadı bu. Genç zinciye genellikle bir harikaymış gibi bakıyorlar, çevresini kuşatıyorlar, selamlara, sorulara boğuyorlardı onu. Bir iltifat perdesi arkasında gizlenmiş olmakla birlikte bu merak o nurunu kırıyordu İbrahim'in. Kadınların tatlı ilgisi ki çabalarımızın biricik amacıdır aşağı yukarı, onun yüreğine mutluluk vermemekle kalmıyor, acıyla, öfkeyle dolduruyordu hatta. Kendisini onların gözünde seyrek rastlanır bir canavar, dünyaya rastlantısal olarak getirilmiş ve hiçbir dünyasal yanı bulunmayan özel, yabancı bir yaratık olarak hissediyordu. Hatta kimsenin gözüne çarpmayan silik kişilere imreniyor, bir esenlik sayıyordu onların hiçliğini. Doğanın onu karşılıklı bir tutku için yaratmadığı düşüncesi, İbrahim'i kendine güvenme duygusundan ve gururun iddialarından alıkoyuyor, buysa kadınlara karşı davranışına az rastlanır bir hoşluk katıyordu. Fransız esprisinin bitmek tükenmez bilmez şakalarından, ince ihmalarından bıkmış olan Kontes de İbrahim'i yalın, ağırbaşlı halini çok beğendi. Delikanlı sık sık ziyaret ediyordu onu. Kontes yavaş yavaş genç zencinin dış görünüşüne alıştı. Hatta salonundaki pudralı perukalar arasında kara kara kımıldayan bu kıvırcık saçlı başta hoş bir şey bulmaya başladı. Başından yaralı olan İbrahim, peruka yerine bir sargı taşımaktaydı. 27 yaşında, boylu bozlu, düzgün vücutlu bir delikanlıydı. Onu basit bir meraktan öte, hoş bakışlarla hayran hayran süzen dilberler yok değildi. Fakat ön yargılara sahip olan İbrahim, bunları ya hiç fark etmiyor ya da sadece hopbalık sayıp geçiyordu. Bakışları Kontes'in bakışlarıyla karşılaştığı zamansa kendine güvensizliğinden eser kalmıyordu. Kontes'in gözleri öyle tatlı bir iyi yüreklilikle doluydu, İbrahim'e karşı davranışları öyle yalın, öyle kendiliğindendi ki en ufak bir hopbalık ya da alaydan kuşku duymak olanaksızdı. Aklında aşk düşüncesi yoktu gerçi. Ama Kontes'i her gün görmek İbrahim için bir gereklilik olmuştu artık. Her yerde onunla karşılaşmak istiyor, her karşılaşmaları Tanrı'nın beklenilmedik bir lütfu gibi görünüyordu ona. İbrahim'in duygularını Kontes ondan daha önce keşfetti. Kim ne derse desin, karşılık beklemeden ümitsiz bir aşk, bütün baştan çıkarma hesaplarından daha güvenilir bir biçimde etkiler kadın kalbini. Kontes, İbrahim'le birlikteyken onun bütün davranışlarını izliyor, sözlerini ilgiyle dinliyor... O olmadığı zamanlarsa düşüncelere dalıyor, her zamanki dalgın haline dönüyordu. İlk olarak Mervil farkına vardı bu karşılıklı eğilimin ve İbrahim'i kutladı. ''Hiçbir şey bir başkasının yüreklendirici uyarılarından daha fazla alevlendiremez aşkı. Aşk kördür, kendine güveni yoktur ve herhangi bir dayanak buldu mu hemen sarılır ona.'' Mervil'in sözleri İbrahim'i uyardı. Sevilen kadına sahip olma düşüncesi o zamana kadar hayalinden bile geçmemişti delikanlının. İçi birdenbire umutla aydınlandı ve çılgınca kapıp koyverdi kendini. İbrahim'in tutkusunun şiddetinden ürken Kontes, sadece dost olduklarını söyleyerek ve aklını başına toplama öğütleri vererek boş yere bu tutkuya karşı koymak istedi. Ama o da gevşemeye başlamıştı artık. Gözüpek davranışlar birbirini izledi. Sonunda kendisini esinlemiş olduğu tutkunun gücüne kapılan ve bu tutkunun etkisiyle elden ayaktan kesilen Kontes, mutluluktan deliye dönen İbrahim'in kolları arasında buluverdi kendini. Dikkatli sosyetenin gözünden hiçbir şey kaçmaz. Kontes'in yeni ilişkisini herkes öğrendi kısa bir süre sonra. Onun bu seçimi kimi hanımları şaşırttıysa da çoğuna pek doğal göründü. Kimileri gülüyor, kimileri de bağışlanamaz bir pervasızlık sayıyorlardı Kontes'in bu davranışını. Tutkularının ilk coşkunluğu içinde İbrahim ve Kontes hiçbir şeyin farkında olmadılar. Ama sonra erkeklerin iki anlamlı nükteleri ve kadınların iğneli sözleri onlara kadar ulaşmaya başladı. İbrahim'in tunturaklı, soğuk tavrı şimdiye kadar bu gibi saldırılardan esirgemişti onu. Şimdi nasıl karşı koyacağını bilemiyor, sabırsızlıkla katlanıyordu bunlara. Sosyetenin saygısına alışkın olan kontesse kendini dedikodu ve alay konusu olarak görmeyi soğuk kanlılıkla karşılayamazdı. Kimi zaman gözyaşları içinde İbrahim'e dert yanıyor, kimi zaman acı acı yakınıyor, kimi zaman da onu şurada burada savunmaya kalkışıp boş yere gürültü çıkarmaması, büsbütün mahvetmemesi için yalvarıyordu delikanlıya. Yeni bir olay kontes'in durumunu iyice karıştırdı. Bu pervasız aşkın izi dışa vurmuştu. Avuntular, öğütler, akıl vermeler gücünü tüketti. İşe yaramıyorlardı. Kontes, felaketin kaçınılmazlığını görüyor, ümitsizlik içinde bekliyordu onu. Kontes'in durumu öğrenilir öğrenilmez, söylentiler yeni bir güçle alevlendi. Duygulu hanımlar dehşet çığlıkları koparıyorlar, baylar Kontes'in kara mı, yoksa bir ak bebek mi doğuracağı konusunda bahse giriyorlardı. Bütün Paris'te olaydan haberi olmayan ve kuşku duymayan tek kişi, Kontes'in kocasıydı. Hakkında nükteli şiirler düzülüyordu Kontun. Uğursuz an yaklaşmaktaydı. Kontes'in durumu korkunçtu. İbrahim her gün Kontes'le birlikteydi. Onun ruhsal ve bedensel gücünün yavaş yavaş nasıl tükenmekte olduğunu görüyordu. Kadının gözyaşları, korkusu her an yeniden başlıyordu. Sonunda ilk sancılar gelip çattı. Hemen önlemler alındı. Bir yolunu bulup Kontu uzaklaştırdılar. Doktor geldi. Bundan iki gün önce yoksul bir kadınla yeni doğurduğu bebeğini almak konusunda anlaşmaya varmışlardı. Bunun için güvenilir bir adam gönderildi. İbrahim, mutsuz Kontes'in yatak odasının bitişiğindeki çalışma odasındaydı. Kontes'in boğuk iniltilerini, hizmetçi kadının fısıltısını, doktorun buyruklarını işitiyor, soluk almaya bile cesaret edemiyordu. Kontes uzun süre ıstırap çekti. Onun her çığlığı İbrahim'in içini parçalıyor, sessizlikle geçen her arada dehşet içinde kalıyordu. Ansızın güçsüz bir bebek bağırışı duydu ve coşkusunun gücüne karşı koyamayarak Kontes'in odasına daldı. Kara bir bebek yatıyordu annenin ayaklarının ucunda. İbrahim bebeğe yaklaştı, yüreği güm güm atıyordu. Titriyen eliyle oğlunu kutsadı. Kontes güçsüzce gülümsedi. Bitkin elini uzattı ona. Fakat doktor, hastanın şiddetli sarsıntılara uğrayabileceği kaygısıyla İbrahim'i çekti, yatağın yanından uzaklaştırdı. Yavruyu, üstü kapalı bir sepete yatırdılar. Gizli bir merdivenden indirerek evden çıkardılar. Öteki bebeği getirip, Lohusa'nın yattığı odadaki beşiğe yerleştirdiler. İbrahim, biraz yatışmış olarak ayrıldı evden. Kont bekledi. Geç saatlerde eve döndüğünde, eşinin mutlu bir doğum yaptığını öğrenince pek memnun oldu. Büyük bir skandal bekleyen sosyete, böylelikle umduğunu bulamamış, sadece bir yergiyle yetinmek zorunda kalmıştı. Her şey yoluna girmişti yine. Fakat İbrahim, alın yazısının değişmek zorunda olduğunu, ilişkilerinin er geç Kont D'nin kulağına kadar gideceğini sezinliyordu. O zaman ne olursa olsun Kontes'in çok kötü bir duruma düşeceği açıktı. İbrahim büyük bir tutkuyla seviniyor, aynı ölçüde seviliyordu. Fakat Kontes aklını eseni yapan uçarı bir insandı. Onun ilk aşkı değildi bu. Nefret ve kin, yüreğindeki en tatlı duyguları değiştirebilirdi. İbrahim, Kontes'in kendisinden soğuyacağı sezintisini atamıyordu içinden. O zamana kadar kıskançlığı tanımamıştı ama şimdi korkuyla bu duygunun ön sezilerini buluyordu içinde. Düşündü, taşındı ayrılık acılarının daha az ıstırap verici olacağı sonucuna vardı ve bu mutsuz ilişkiyi sona erdirerek Paris'i bırakmaya, Petro'nun ve üstü örtülü bir ödev duygusunun çoktandır kendisini çağırdığı Rusya'ya dönmeye karar verdi. 2. Günler, aylar geçip gidiyor, sevdalı İbrahim baştan çıkardığı kadını bırakıp gitmeye karar veremiyordu bir türlü. Konteste gittikçe daha fazla bağlanıyordu ona. Oğulları taşrada bir yerde yetiştiriliyordu. Sosyete dedikoduları dinliğe yüz tutmuştu ve sevdalılar geçip giden fırtınayı sessizce anımsayarak, gelecek üzerine de düşünmemeye çalışarak, sessiz ve rahat bir hayatın tadını çıkarmaya başlamışlardı. İbrahim, bir gün Orleans Dük'ünün huzuruna çıkmıştı. Dük, delikanlının yanından geçerken durdu, uygun bir zamanda okuması buyruğuyla bir mektup verdi ona. Mektup, birinci Petro'dandı. İbrahim'in yokluğunun gerçek nedenini anlayan hükümdar, onu hiçbir yere zorlamak niyetinde olmadığını, Rusya'ya dönüp dönmemekte serbest bıraktığını, fakat ne olursa olsun evlatlarını hiçbir zaman terk etmeyeceğini yazıyordu Dük'e. Bu mektup İbrahim'in yüreğine kadar işledi. Talihi o dakikada çizili vermişti. Ertesi gün saltanat naibine, bir an önce Rusya'ya dönmek niyetinde olduğunu bildirdi. Dük ona, ''Ne yaptığınızı düşünün bir.'' dedi. ''Rusya ana yurdunuz değil sizin. Sıcak ülkenizi bir gün yeniden göreceğinizi sanıyor değilim. Ama uzun süre Fransa'da kalışınız sizi yarı yabanıl Rusya'nın iklimine ve yaşama tarzına yabancılaştırdı. Petro'nun uyruğu olarak doğmadınız siz. İnanın bana, onun bu yüce gönüllü izninden yararlanmalısınız. Uğrunda kanınızı da akıtmış olduğunuz Fransa'da kalın ve inanın ki hizmetleriniz, yetenekleriniz hak ettikleri ödülü burada da kazanacaktır.'' İbrahim iştenlikle teşekkür etti Dük'e, fakat kararından da caymadı. Saltanat naibi ona, ''Çok üzgünüm, fakat bununla birlikte haklısınız.'' dedi. İstifasını kabul edeceğine söz verip, durumu Rus çarına yazdı. İbrahim bir an önce yola koyulmak için hazırlığa başladı. Hareket gününden bir önceki akşam, her zaman olduğu gibi Kontes de ile birlikteydi. Kontes hiçbir şey bilmiyordu. İbrahim de ona açılacak gözü pekliği bulamıyordu kendinde. Kontes sakin ve neşeliydi. İbrahim'i birkaç kere yanına çağırıp düşünceli halinden ötürü takıldı. Akşam yemeğinin bitiminde konuklar dağıldılar. Salonda Kontes, kocası ve İbrahim kaldılar sadece. Zavallı İbrahim Kontes'le baş başa kalabilmek için varını yoğunu verebilirdi ama Kont de görünüşe göre şöminenin yanına öylesine rahat bir biçimde yerleşmişti ki onu odadan sepetlemeyi ümit etmenin olanağı yoktu. Üçü de susuyorlardı. Sonunda Contes, Fransızca, ''İyi geceler.'' dedi. İbrahim'in yüreği daraldı ve ayrılığın bütün şiddetini ansızın hissetti. Hiç kıpırdamadan öylece kaldı. Kontes, ''İyi geceler, Mösyö.'' diye tekrarladı. O hala hareket edemiyordu. Sonunda gözleri karardı, başı döndü ve güç bela kendini odadan dışarı atabildi. Evine gelip, neredeyse kendinden geçmiş bir halde şu mektubu yazdı. ''Gidiyorum sevgili Leonar'a.'' Sonsuzca terk ediyorum seni. Düşüncelerimi başka türlü anlatmaya gücüm yetmediği için sana bu mektubu yazıyorum. Mutluluğum sürekli olamazdı. Alın yazıma ve duaya karşın tadıyordum onu. Sen benden soğumak zorundaydın. Büyü bozulmak zorundaydı. Bu düşünce her zaman, hatta senin tutkuyla kendini verişin ve sınırsız tatlılığınla ayaklarının dibinde kendinden geçtiğim, her şeyi unutur gibi olduğum dakikalarda bile izliyordu beni. Uçarı sosyete, sözde izin verdiği şey gerçekleştiği zaman acımasızca ezer onu. Sosyetenin soğuk alaycılığı er geç seni yenecek, senin ateşli ruhuna boyun eğdirecek ve sen tutkudan ötürü utanç duyacaktın sonunda. O zaman durumum ne olurdu? Hayır, ölüp gitmek, seni bu korkunç dakikadan daha önce terk etmek daha iyi. Benim için en değerli şey senin rahatındır. Sosyetenin bakışları üzerimize dikili olduğu sürece bu rahata kavuşamazdın sen. Çektiklerini, kırılan onurunu, korkunun verdiği ıstırapları anımsa. Oğlumuzun korkunç doğumunu aklına getir. Düşün bir, daha uzun zaman bu gibi heyecanlara ve tehlikelere uğratmalı mıyım seni? Bu kadar tatlı, bu kadar güzel bir varlığın alın yazısını insan adına güç bela yaraşan zavallı bir yaratığın bir zencinin acıklı alın yazısıyla niçin birleştirmeli? Elveda Leonar'a, elveda biricik sevgili dost, seni terk etmekle, yaşamın ilk ve son mutluluklarını da terk ediyorum. Ne bir ana yurdum ne de yakınlarım var. Orada tam bir yalnızlığın benim için tek avuntu olacağı kederli Rusya'ya gidiyorum. Bundan böyle kendimi vereceğim sıkı çalışmalar, eğer heyecan ve mutluluk günlerimin ıstırap vereceği anılarını uyuşturamazsa bile, hiç olmazsa biraz oyalayacak onları. Elveda Leonar'a. ''Senin kucağından kopup ayrılırcasına ayrılıyorum bu mektuptan. Elveda, mutlulukla kal ve zavallı zencini, Sadık İbrahim'i ara sıra anımsa.'' Aynı gün Rusya'ya hareket etti. Yolculuk beklediği kadar korkunç gelmedi ona. Hayal gücü gerçeği yenmişti. Sonsuzca bıraktığı şeyleri, Paris'ten uzaklaştıkça daha canlı bir biçimde ve daha yakın olarak gözlerinin önünde canlandırıyordu. Farkında bile olmadan Rusya sınırında buldu kendini. Sonbahar başlamıştı. Fakat arabacılar yolun kötülüğüne bakmaksızın rüzgar gibi götürüyorlardı onu. Yolculuğunun 17. günü sabahleyin o zamanlar büyük bir yolun geçtiği Krasnoye-Selo'ya vardı. 28 vers kalmıştı Petersburg'a. Arabasına atlar koşulurken İbrahim menzil kulübesine girdi. Uzun boylu, yeşil kaftanlı bir adam, ağzında topak bir pipo, Dirseklerini masaya dayamış, Hamburg gazetelerini okuyordu bir köşede. İçeriye birinin girdiğini işitip başını kaldırdı. ''Vay! İbrahim!'' diye bağırdı kanepeden kalkarak. ''Merhaba, vaftiz oğlum.'' Petro'yu tanıyan İbrahim, sevinçle ona doğru atılmak üzereyken saygıyla durakladı. Hükümdar yaklaştı, onu kucakladı, alnından öptü. ''Gelişine haber almıştım.'' dedi. ''Karşılamaya çıkmıştım seni. Dünden beri burada bekliyordum.'' İbrahim, minnettarlığını belirtecek sözcükler bulamıyordu. Hükümdar, ''Emir ver.'' diye sürdürdü sözlerini. ''Senin arabını bizimkilerin arkasından getirsinler. Sen de benim arabaya gel. Bana gidelim.'' Hükümdarın arabasını getirdiler. Petro ve İbrahim, birlikte arabaya oturup dört nala yola koyuldular. Bir buçuk saat sonra Petersburg'a varmışlardı. İbrahim, çarlığın eliyle bir bataklık üzerinde yükseltilen bu yeni doğmuş başkenti merakla seyrediyordu. Açık su bentleri, sessiz kanallar ve tahta köprüler, insan isteminin doğa güçleri karşısında kısa bir süre içinde her alanda elde etmiş olduğu başarıları belgeliyorlardı. Evler bir çırpıda kurulu vermiş gibiydiler. Kentte henüz granit çerçevesiyle bezenmemiş olan fakat üzeri şimdiden savaş ve ticaret tekneleriyle kaplı Neva Nehri'nden başka görkemli bir şey yoktu. Hükümdarın arabası, içerisinin bahçesi diye adlandırılan sarayın önünde durdu. Petro'yu 35 yaşlarında, güzel, en son Paris modasına göre giyinmiş bir kadın karşıladı basamaklarda. Petro, onu dudaklarından öptü ve İbrahim'in elinden tutarak ''Katinka, tanıdın mı Vahdizoğlu mu?'' dedi. ''Ona eskisi gibi sevmeni ve gözetmeni rica ediyorum senden.'' Katerina, kara, anlayışlı gözlerle İbrahim'e baktı ve sevimli bir tavırla elini uzattı. Genç, uzun boylu, düzgün endamlı, güller gibi taze iki dilber, Katerina'nın arkasından saygıyla Petro'ya doğru yaklaştılar. İmparator, onlardan birine, ''Liza'' dedi. ''Oranian Baum'da sana vermek için benden elma aşıran küçük arabı anımsıyor musun?'' ''Burada işte, onu sana takdim ediyorum.'' Büyük prenses güldü, yanakları pembeleşti. Yemek salonuna geçtiler. Hükümdarın geleceği bilindiği için sofra donatılmıştı. Petro, İbrahim'i de çağırarak bütün ailesiyle birlikte yemeğe oturdu. Yemek süresince çeşitli konular üzerinde konuştu İbrahim'le. İspanya Savaşı'yla, Fransa'nın iç işleriyle, eleştirdiği pek çok yanları olmakla birlikte yine de sevdiği bir kişi olan saltanat naibi ile ilgili sorular sordu. Bu konuşma sırasında İbrahim sağlam ve dikkatli mantığıyla sivrildi. Petro çok memnun kalmıştı onun yanıtlarından. İbrahim'in çocukluk çağları ile ilgili bazı şeyler anımsıyor, bunları öyle bir yüreklilik, öyle bir keyifle anlatıyordu ki bu tatlı ve konuksever ev sahibinin Poltova kahramanı, Rusya'nın kudretli ve müthiş yenileştiricisi olduğuna kimse inanmazdı. Hükümdar yemekten sonra Ruslarda adet olduğu üzere dinlenmeye çekildi. İbrahim, imparatoriçe ve büyük prenseslerle birlikte kaldı. Onların merakını gidermeye çalıştı. Paris'te yaşanan hayatı, oradaki şölenleri ve başına buyruk moda akımlarını anlattı. Bu sırada, hükümdarın yakını olan bazı yüksek rütbeli kişiler sarayda toplanmaktaydılar. İbrahim, Katerina ile konuşan arabı görüp, ona kibirli bir bakış fırlatan görkemli Prens Menshikov'u, Petro'nun çetin danışmanı Prens Yako Dolgoruki'yi, Halk arasında adı Rus Fausto olarak yayılan Bilgin Birius'u, eski arkadaşı Genç Raguzunski'yi hükümdara rapor sunmak ve buyruk almak için gelen öteki kişileri gördü. Hükümdar iki saat sonra geldi İbrahim'e, bakalım eski görevini unutmuş musun dedi. Karataş tahtayı al da gel benimle. Petro çalışma odasına kapandı, devlet işleriyle uğraşmaya koyuldu. Sırasıyla... Biryuz, Prens Dolguruki, polis cepi General Deviyer'le görüştü. İbrahim'e bazı kararnameler ve yönergeler yazdırdı. İbrahim, onun kavrayış çabukluğuna, sağlam mantığına, dikkatinin gücüne ve esnekliğine, uğraştığı konuların çeşitliliğine hayran olmaya doyamıyordu. Çalışmaların bitiminde Pedro, o gün için yapmayı tasarladığı işlerin bitirilip bitirilmediğini anlamak üzere çıkarıp cep defterine baktı. Sonra çalışma odasından çıkarken İbrahim'e, ''Geç oldu.'' dedi. ''Yorulmuşsundur. Geceyi eskisi gibi burada geçir yine. Yarın seni uyandırırım.'' İbrahim yalnız kalınca güç bela toparlayabildi aklını. Petersburg'daydı. Çocukluk yıllarını, o zamanlar değerini anlamaksızın yakınında geçirmiş olduğu büyük insanı yeniden görüyordu. Ayrılıktan sonra ilk kez, neredeyse nedamete benzer bir duyguyla, bütün bir gün tek düşüncesinin konteste olmadığını itiraf ettiği içinden onu bekleyen yeni yaşama tarzını, eylemlerin ve sürekli çabaların, tutkular, başıboşluk ve gizli bir mutsuzlukla yorgun düşmüş olan ruhunu canlandırabileceğini anladı. Büyük bir kişinin yardımcısı olmak ve onunla birlikte büyük bir halkın alın yazısını etkilemek düşüncesi ilk kez soylu bir yücelme duygusu uyandırdığı için de. Kendisi için hazırlanan portatif karyolaya uzanırken düşündükleri bunlardı ve uyuyup kaldığında alışkın olduğu düşler onu uzak Paris'e, sevgili kontesinin kollarına taşıdı. 3. Petro söz verdiği gibi ertesi gün İbrahim'i uyandırdı ve kendisinin de yüzbaşısı olduğu Preobrejenski alayının topçu bölüğü üsteğmeni olarak kutladı onu. Saray düşmanları İbrahim'i çevresine aldılar. Her biri yeni gözdeğe kendine göre bir iltifatla bulunuyordu. Kibirli Prens Menşikov, dostça elini sıktı onun. Şeremetyev, Paris'teki tanıdıklarını soruşturdu. Golovin ise İbrahim'i yemeğe çağırdı. Bu son örneğe ötekiler de uydular. Öyle ki, İbrahim en azından bir aylık çağrı aldı. İbrahim, günlerini tek düze fakat eylem içinde geçiriyor, sonuç olarak da canı sıkılmıyordu. Hükümdara gün geçtikçe daha çok bağlanmış, onun yüksek ruhunu daha iyi kavramıştı. Büyük bir kişinin düşüncelerini izlemek, çalışmaların en öğreticisidir. Petro'yu, Senato'da Buturlin ve Dolgoruki ile tartışarak önemli yasama sorunlarına çözümler getirirken, Amirallik Kurulu'nda Rusya'nın denizler üzerindeki egemenliği ile ilgili görüşlerini belirtirken görüyordu. Feofan'la, Gavril Bujinski ile, Koriyevich ile birlikte, dinlenme saatlerinde ise, Yabancı yazarlardan yapılan çevirileri incelerken ya da bir tüccarın fabrikasını, bir zanaatçının işliğini, bir bilginin çalışma odasını ziyaret ederken görüyordu. Rusya sadece makinelerin işlediği ve her işçinin kurulu düzen uyarınca kendi işiyle uğraştığı muazzam bir iş yeri gibi görünüyordu İbrahim'e. O, kendini de kişisel tezgahında emek harcamakla yükümlü sayıyor, Paris'teki şen şakrak yaşamını elden geldiğince az anımsamaya çalışıyordu. Ama bir başka tatlı hanıdan uzaklaşmak daha güç geliyordu ona. Sık sık Kontes D'yi düşünüyor, onun haklı öfkesini, gözyaşlarını ve mutsuzluğunu hayal ediyordu. Fakat bazen de korkunç bir düşünce sıkıştırıyordu yüreğini. Yüksek sosyete umursamazlığı, yeni bir ilişki, bir başka mutlu kişi. Tüyleri ürperiyor, Afrikalı kanında kıskançlık ayaklanıyor, gözleri kara yüzüne akmaya hazırlanan kızgın gözyaşlarıyla doluyordu. Bir sabah çalışma odasında, evraklar arasında otururken, ansızın biri yüksek sesle Fransızca selamladı onu. İbrahim, çevik bir hareketle döndü ve Paris'te yüksek sosyete kasırgası içinde bıraktığı genç Korsakov, sevinçli bir haykırışla kucakladı onu. Korsakov, ''Az önce geldim.'' dedi. ''Ve doğru sana koştum. Paris'teki bütün tanıdıklarımızın selamı var. Senin yokluğuna ayıflanıyordu konteste. Seni mutlaka çağırmamı emretti. İşte.'' Mektubu da burada. İbrahim mektubu titreyen bir elle yakaladı ve gözlerine inanamayarak baktı o tanıdık el yazısına. Korsakov, şu barbar Petersburg'da can sıkıntısından henüz ölmeyişine çok sevindim, dedi. Ne yaparlar, neyle uğraşırlar burada? Terzin kim? Opera kuruldu mu bari? İbrahim dalgın dalgın, hükümdarın şu sırada galiba bir gemi işliğinde çalışmakta olduğunu söyledi. Korsakov güldü. ''Görüyorum ki benimle uğraşacak durumda değilsin şimdi.'' dedi. ''Başka bir zaman bol bol konuşuruz. Ben hükümdarın huzuruna çıkmaya gidiyorum.'' Bu sözü söylemesiyle birlikte tek ayağı üzerinde dönüp koşarak odadan çıkması bir oldu. Yalnız kalan İbrahim mektubu çabucak açtı. Kontes, onun kendini aldatışından, güvensizliğinden tatlılıkla yakınıyor, şöyle diyordu. ''Benim rahatımın senin için dünyada en değerli şey olduğunu söylüyorsun İbrahim.'' Eğer buna iştenlikle inansaydın, beklenilmedik ayrılık haberini aldığında düştüğüm duruma beni sokar mıydın hiç? Seni korkutan şey, sana engel olacağım düşüncesiydi. Kesinlikle inan ki, senin esenliğin ve senin boynuna borç bildiğin şey için, ben gözümü bile kırpmadan aşkımı feda ederdim. Kontes, mektubuna tutkulu sevda sözleriyle son veriyor, eğer bir gün yeniden görüşmeleri umudu yoksa bile, hiç değilse arada bir yazması için yalvarıyordu delikanlıya. İbrahim, paha biçilmez satırlarını coşkuyla öptüğü bu mektubu baştan sona dek belki yirmi kez okudu. Kontesle ilgili bir şeyler duymak arzusuyla iç içine sığmıyordu. Tam Korsakov'u hala orada bulabileceğini umarak gemi işliğine gitmeye hazırlanırken kapı açıldı ve yeniden Korsakov içeri girdi. Hükümdarın huzuruna çıkmıştı. Adeti üzere çok hoşnut görünüyordu kendisinden. İbrahim'e, Fransızca, söz aramızda. Hükümdar çok tuhaf bir adam. Düşün ki onu, yeni bir geminin, elimdeki telgraflarla tırmanmak zorunda kaldığım direğinin tepesinde, sırtında keten bir fanilayla buldum. İp merdivende duruyor ve uygun bir reverans yapabilmek için yeterli yer bulamıyordum. Hayatımda bu kadar elim ayağıma dolaşmamıştı. Fakat hükümdar, kağıtları okuyup beni tepeden tırnağa süzdü ve öyle sanıyorum ki, Giyimimin zarifliği, inceliği çok hoşuna gitti. Hiç değilse gülümsedi. Bu geceki baloya çağırdı beni. Fakat Petersburg'da tam bir yabancıyım. Altı yıllık yokluğumda büsbütün unutmuşum buranın adetlerini. Lütfen kılavuzluk et bana. Uğrayıp al ve orada takdim et beni. İbrahim buna razı oldu ve konuşmayı kendisi için daha ilgi çekici olan konuya çevirmekte acele etti. Peki, Kontes de ne yapıyor? Kontes mi? Ayrılışın hiç kuşku yok. Önce çok üzmüştü onu. Fakat zaman geçtikçe yavaş yavaş avunup yeni bir sevgili buldu kendine. Hem de kim biliyor musun? Şu uzun boylu marki R. Niçin arttın Arap gözlerini? Yoksa sana pek mi tuhaf geldi bütün bunlar? Uzun bir kederin doğasına, özellikle de kadın doğasına aykırı olduğunu bilmiyor muydun? Sen düşüne dur. Ben dinlenip yol yorgunluğunu çıkarmaya gidiyorum şimdi. ''Bana uğramayı unutayım deme sakın. İbrahim'in içini dolduran duygular nelerdi dersiniz? Kıskançlık mı? Öfke mi? Ümitsizlik mi? Hayır, hiçbiri değil. Sadece derin ve iç daraltıcı bir keder. Önceden sezmiştim bunu. Olacaktı bu.'' diye tekrarlayıp duruyordu kendi kendine. Sonra Kontes'in mektubunu açtı, onu yeni baştan okudu, dertlendi ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Gözyaşları yüreğini hafifletiyordu. Saate bakıp gitme zamanının geldiğini gördü. İbrahim bu işten kurtulabilse çok memnun kalacaktı ya, balolara gitmek görevden sayılıyordu. Hükümdar yakınlarının kesin olarak katılmasını isterdi bunlara. Delikanlı giyindi, Korsakov'u almaya çıktı. Korsakov, sırtında Röbleşambır oturmuş, Fransızca bir kitap okuyordu. İbrahim'i görünce, erken değil mi? diye sordu. İbrahim, insaf diye yanıtladı. ''Saat beş buçuk oldu. Gecikiyoruz. Hemen giyin de çıkalım.'' Korsakov telaşlandı. Çıngırağı bütün gücüyle salladı. Adamlar koşuştular. Çabucak giyinmeye koyuldu. Fransız oda uşağı, kırmızı ölçekli potinleri, mavi kadifeden pantolonu ve üzerine pullar dikilmiş pembe kaftanı uzattı ona. Dış odada perukayı çabucak pudralayıp getirdiler. Korsakov tıraşlı kafasını soktu ona. Kılıcını ve eldivenlerini istedi. Aynanın karşısında belki on kez illeri geri gidip geldikten sonra hazır olduğunu bildirdi İbrahim'e. Üniformalı uşaklardan, ayı kürkünden kaputlarını alarak kışlık saraya yollandılar. Kortakov bir soru yağmuruna tuttu İbrahim'i. Petersburg'un en gözde dilberi kim? En iyi dans eden adam ününe kim sahip? Şimdilerde hangi dans moda? İbrahim gönülsüzce gideriyordu onun merakını. Bu arada saraya vardılar. Bir sürü uzun kızak... Eski binek arabası ve yaldızlı kupa arabaları çimenli alana dizilmişti bile. Basamaklarda, üniformaları içinde bıyıklı uşaklar, sırmalar içinde parlayan, tüy sorguşlu, topuzlu ulaklar, hafif süvari askerleri, iç oğlanları, efendilerinin kürklerini ve el kürklerini taşıyan kaba görünüşlü yol uşakları, yani o zaman derebeylerinin anlayışına göre gerekli bir kalabalık birikmişti. İbrahim görününce genel bir fısıltı yükseldi bu kalabalıktan. ''Arap!'' Arab, çarın arabı. İbrahim korsakovu çabucak geçirdi bu alacalı bulacalı hizmetçiler yığını arasından. Uşağı kapıyı ardına kadar açtı onlara. Salona girdiler. Korsakov dona kaldı. Omuzları gök mavisi renginde çapraz şeritli ileri gelenler takımının elçilerin, yabancı tüccarların, yeşil üniformaları içinde muhafız alayı subaylarının, ceketleri ve çubuk çizgili pantolonlarıyla gemi yapım ustalarının oluşturduğu bir kalabalık, don yağından mumların donuk donuk aydınlattıkları tütün dumanıyla kaplı ve bir nefesli sazlar orkestrasının hiç durmadan çınladığı geniş bir salonda ileri geri hareket ediyordu. Hanımlar duvarların çevresinde oturmuşlardı. Genç olanları modanın bütün görkemiyle parlamaktaydılar. Robların üstünde altınlar ve gömüşler ışıldıyordu. Bir çiçek sapı gibi incecik belleri, gösterişli jüponlarının üzerinde yükseliyordu. Kulaklarında, uzun buklelerinde ve boyunlarında elmaslar parlıyordu. Dansların başlamasını ve kavalyeleri bekleyerek neşe içinde sağa sola dönüp duruyorlardı. Yaşlı hanımlar, giysilerin yeni biçimlerini geçip gitmiş olan eskiyle kurnazca bağdaştırmaya çalışmışlardı. O tozları, Çariçe Natalya Kirillovna'nın samur şapkasına benziyordu. Robları ve şallarıysa ise yelek ve kürk hastarlı kolsuz ceketleri andırıyordu. Onların bu yeni moda danslı toplantılarda hoşnutluktan çok şaşkınlık duydukları görülüyordu. Hollandalı gemi kaptanları kabartma çizgili pamuk bezinden etekleri ve kırmızı bluzları içinde oturup, sanki evlerindeymişcesine kendi aralarında gülüşüp konuşarak çorap ören karılarına ve kızlarına can sıkıntısıyla yan yan bakıyorlardı. Korsakov kendine gelemiyordu bir türlü. Uşak, yeni konukları park ederek, içinde bira ve bardaklar bulunan bir tepsiyle onlara yaklaştı. Korsakol usulca, Fransızca, ''Nedir bütün bu şeytanlıklar?'' diye sordu İbrahim'e. İbrahim, elinde olmaksızın gülümsedi. İmparator ile büyük prensesler, güzellikleri ve giyimleri içinde pırıl pırıl konuk dizileri arasında dolaşıp güler yüzle söyleşiyorlardı onlarla. Hükümdar, öteki odadaydı. Ona görünmek isteyen Korsakov, durmadan hareket eden kalabalığın arasından güçlükle süzülüp geçebildi. Odada, pipolarını görkemle tüttürerek ve bira kupalarını boşaltarak oturan yabancılar vardı büyük çoğunlukla. Masalara bira ve şarap şişeleri, meşinden tütün keseleri, punç dolu bardaklar ve satranç takımları dizilmişti. Petro, bu masalardan birinde geniş omuzlu bir İngiliz kaptanla dama oynuyordu. Birbirlerini, Hipolarından çıkan dumanla yaylım ateşine tutuyorlardı büyük bir çabayla. Hükümdar, rakibinin umulmadık bir hamlesi karşısında o kadar şaşkınlığa düşmüştü ki çevrelerinde dönüp duran Korsakov'u fark edemedi bile. O sırada göğsünde kocaman bir buket bulunan şişman bir adam telaşla içeri girdi. Yüksek sesle dansların başladığını bildirdi ve hemen çıktı. Konukların çoğu bu arada Korsakov onun arkasından çıktılar. Beklenmedik bir görünüm delikanlıyı şaşkına çevirdi. Damlar ve kavalyeler ağlamaklı bir müziğin çınladığı dans salonunu boydan boya karşılıklı iki sıra halinde kaplamışlardı. Kavalyeler eğilerek selam veriyorlar, damlar daha da aşağı çömeliyorlardı. Önce kendi önlerine, sonra sağa dönüyor, sonra sola, sonra tekrar önlerine, sonra tekrar sağa dönüyor ve bu böylece sürüp gidiyordu. Korsakov gözlerini fal taşı gibi açtı, dudaklarını ısırdı, bu tuhaf zaman tüketimine baka kaldı. Çömelmeler ve selamlar yarım saat kadar sürdü. Sonunda kesildi ve buketli şişman adam törensel dansların sona erdiğini ilan ederek müzisyenlere minümet çalmaları buyruğunu verdi. Korsakov sevindi, kendini göstermeye hazırlandı. Konuklardan genç bir bayan özellikle hoşuna gitmişti. 16 yaşlarında bir genç kızdı bu. Zengin fakat zevkli bir biçimde giyinmişti. Oturaklı, sert görünüşlü, yaşlı bir adamın yanında oturmaktaydı. Korsakov uçarcasına ona yaklaştı. Kendisiyle dans etmek şerefini vermesini diledi genç kızdan. Genç Dilber şaşırdı. Bozuldu. Sanki ne diyeceğini bilmezcesine baktı delikanlıya. Kızın yanına oturan adam kaşlarını daha da çattı. Korsakov genç kızın kararını beklerken Buketli Bay ona yaklaştı. Salonun ortasına götürdü delikanlıyı ve kurumlu bir tavırla ''Sayın bayım, kabahat işlediniz.'' dedi. Genç bayana gerekli üç reveransı yapmadan yaklaştınız. Bu bir. İkincisi, müniyetlerde eş seçme hakkı kavalyeye değil, dama ait olduğu halde dansa davet ettiniz onu. Bu yüzden cezalandırılmanız gerekiyor. Yani bir kupa büyük kartalı bir dikişte içmek zorundasınız.'' Korsako gittikçe daha çok şaşırıyordu. O anda konuklar da çevresini almış, bağıra çağıra, yasanın bir an önce uygulanmasını istiyorlardı. Bu gibi cezalandırmalarda bizzat bulunmaya meraklı olan Petro, kahkahaları ve bağırışları işiterek öteki odadan çıktı. Hükümdar, açılan kalabalığın arasından geçerek, hükümlünün ve onun karşısında, elinde keskin şarapla dolu kocaman bir kupayla duran balo teşrifatçısının bulunduğu çembere girdi. Yasaya iyilikle boyun eğmesi için, Suçluyu boşu boşuna kandırmaya çalışıyordu adam. Petro, Korsakov'u görünce, ''Vay!'' dedi. ''Yakalandın kardeş, pardon, Monsieur. İç ve yüzünü buruşturma.'' Yapacak bir şey yoktu. Zavallı züppe, soluk almadan bir kupa şarabı bir dikişte silip süpürdü. Kupayı teşrifatçıya geri verdi. ''Bana bak Korsakov!'' dedi Petro. ''Senden çok daha zengin olduğum halde benim giymediğim cinste kadifeden pantolon giymişsin.'' ''Savurganlıktır bu. Dikkat et, bu yüzden bozuşmayalım seninle.'' Korsakov, bu azarı da sineye çektikten sonra, çemberin dışına çıkmak isterken sendeledi, düşecek gibi oldu. Hükümdarın ve neşeli topluluğun keyfine diyecek yoktu. Bu olay, asıl eyleme herhangi bir zarar vermek şöyle dursun, daha da canlandırdı onu. Büyük bir hararetle ve müziğin ritmini büsbütün hiçe sayarak, Kavalyeler topuklarını şakırdatıp selam vermeye, damlarsa çömelmeye, bükçecikleriyle geri dövmeye başladılar. Korsakov, bu genel neşeye katılacak durumda değildi. Az önceki genç kız, babası Gavrila Afanesyeviç'in buyruğu üzerine İbrahim'e yaklaştı, mavi gözlerini yere indirerek elini ürkekçe uzattı ona. İbrahim, onunla bir müniyet yaptıktan sonra yerine götürdü. Sonra Korsakov'u arayıp buldu, salondan çıkardı, arabaya oturttu ve eve taşıdı. Korsakov yol boyunca ''İlkin belli belirsiz, lanet olası büyük kartal kupası'' diye sayıkladı. Derken öylesine derin bir uykuya daldı ki eve nasıl geldiğini, nasıl suyulup yatırıldığını fark etmedi bile. Ertesi gün bir baş ağrısıyla ve topuk şakırtılarını, çömelmeleri, tütün dumanını, bir de buketli bayla Büyük kartal kupasını bulanık bir biçimde anımsyarak uyandı. 4. Atlarımız yemeği ağır ağır yer ve ağır ağır sunulurdu. Kepçeler, gümüş kadehler, köpüklü bira ve şarapla dolu. Ruslan ve Ludmila. Puşkinin bir yapıtı. Şimdi iyiliksever okuyucuyu Gavrila Afanesyeviç Rijevski ile tanıştırmalıyım. Kendisi eski bir dere beyi soyundan gelmekteydi ve çok büyük bir yurtluğu vardı. Konuksever biriydi ve Şahin avından hoşlanırdı. Pek çok uşağı vardı. Tek sözcükle köklü bir Rus beyiydi o. Kendi diyişiyle Alman yöntemine katlanamaz, ev yaşantısında sevgili geçmişin geleneklerini korumaya çabalardı. Kızı 17 yaşındaydı. Annesini yitirdiğinde bebekti daha. Eski yönteme göre yani süt ninelerle, dadılarla, halayıklarla yetiştirilmişti. Sırma işler, okuma yazma bilmezdi. Babası, yabancı olan her şeye karşı duyduğu nefrete karşın, kızının evlerinde yaşamakta olan tutsak İsveçli subaydan Alman dansları öğrenmek konusundaki isteğine karşı koyamadı. Bu emektar dans öğretmeni elli yaşındaydı. Narva savaşında bir kurşunla yaralanmış olan sağ ayağı, minnet ve korantlara pek elverişli değildi ya... Buna karşılık sol ayağı, en güç figürlerin bile şaşılacak bir beceriklilik ve çeviklikle üstesinden geliyordu. Öğrencisi de onun çabalarının hakkını veriyordu doğrusu. Natalya Gavrilovna, balolarda en iyi dans eden genç kız olarak ön salmıştı. Korsakov'un suçlu bulunuşu biraz da bundandı. Delikanlı ertesi gün Gavrila Afanesyeviç'ten özür dilemeye gelmiş fakat gururlu bey genç salon efendisinin çıtkırıldığımlağından ve zübbeliğinden hiç hoşlanmadığı gibi çok yerinde olarak Fransız maymunu diye adlandırmıştı onu. Bir bayram günüydü. Gavrila Afanesyeviç birkaç dost ve akrabasını yemeye bekliyordu. Eski salonda uzun bir sofra kurulmuştu. Konuklar, hükümdarın buyrukları, bir de kendi kişisel yaşantısında örnek olması sayesinde en sıkıcı ev hayatından kurtulan karıları ve kızlarıyla birlikte sökün etmeye başladılar. Natalya Gavrilovna, altın kadehlerle dolu gümüş bir tepsiyi teker teker her konuğa götürüyor, her biri, bu olay sırasında alınan öpücük adetinin, bu eski geleneğin artık yürürlükten kalkmış olmasına üzülerek yuvarlıyorlardı kadehlerini. Sofraya oturuldu. Baş köşeye, ev sahibinin yanına, Kayınbabası olan 70 yaşlarında bir bey, Boris Aleksiyeviç Lukov kuruldu. Öteki konuklarsa soylarının eskiliğini gözeterek, böylelikle de kastlı toplumun mutlu çağlarını anarak erkekler bir yanda, kadınlar öte yanda olmak üzere yerleştiler. Eski tip bir bluzla, yine eski tip bir tören başlığı giymiş olan kahya kadınla 30 yaşında bir bebek olan ciddi, bumburuşuk yüzlü kadın, cüce ve aşınmış üniforması içinde tutsak İsveçli subay, Masanın en sonundaki alışılmış yerlerini aldılar. Üzerinde pek çok servis tabağı bulunan masanın çevresini telaşlı uşaklar yığını kuşatmıştı. Baş uşak sert bakışları, kocaman göbeği ve tunturaklı hareketsizliğiyle bunların arasında göze çarpmaktaydı. Yemeğin ilk dakikaları sadece bizim eski mutfağımızın ürünlerine gösterilen ilgiye ayrıldı. Genel sessizliği, tabakların ve gidip gelen kaşıkların şıkırtısı bozuyordu sadece. Sonunda konukları sohbetle eğlendirmek zamanı geldiğini gören ev sahibi, uşaklara dönerek, ''Peki, yekim onla nerede?'' diye sordu. ''Buraya çağırın onu.'' Birkaç uşağın sağa sola koşuşmasıyla, pudralı, allıklı, çiçeklerle ve sırmalarla bezenmiş, üzerinde boynu ve göğsü açık, kaba ipek dokumadan bir rob bulunan yaşlı bir kadının şarkı söyleyip dans ederek içeri girmesi bir oldu. Gelişi, genel bir hoşnutluk uyandırdı. Prens Lukov, Merhaba Yekimoğlu'na, dedi. Nasılsın bakalım? Şarkı söyleyip, dans ederek, koca bekleyerek, gittikçe daha iyi, daha sağlıklıyım azizim. Ev sahibi, kaçık, neredeydin? diye sordu. Süsleniyordum azizim. Değerli konuklarınız için, Tanrı'nın bayramı için, çarın yönergesi, beyin buyruğu üzerine, aleme eğlence olsun diye, Alman yöntemine göre süsleniyordum. Bu sözler üzerine şiddetli kahkahalar yükseldi ve Kaçık ev sahibinin sandalyesi arkasındaki yerini aldı. Ev sahibinin ablası Tatyana Afaniyevna ki büyük saygı görmekteydi kardeşinden. Kaçık saçmalar saçmalar ya doğruyu da söyleyi verir işte dedi. Doğrusunu söylemek gerekirse bugünün giyimleri aleme eğlence değil de ne? Baylar hele sizler sakallarınızı kesip daracık kısa kaftanlar giydikten sonra Kadınların pılı pırtısı üzerine söyleyecek söz kalmıyor. Fakat sarapana, kızlık kurdelesine, povonike yazık oldu doğrusu. İnsanın günümüzün dilberlerine bakınca hem gülesi geliyor hem de acıyası. Saçlar kıtık gibi kabartılıp Fransız pudrasına bulanmış. Karınları öylesine sıkıştırılmış ki neredeyse parçalanacak. İç eteklikleri bir çembere geçirilmiş. Arabaya yan yana biner, bir kapıdan girerken iki büklüm olurlar. Ne ayakta durabilir, ne oturabilir. Ne de soluk alabilirler. Zavallıcıklar kendi kendilerine işkence ediyorlar. Bir zamanlar Riyazan Valiliğinde bulunmuş olan ve bu sırada oldukça kuşkulu yollardan üç bin toprak kölesiyle genç bir karı elde eden Kirila Petrovic te, ''O Tatiana Apanesyevna anne'' dedi. ''Karım ister köylü karısı gibi, ister imparatoriçe gibi giyinsin. Bence hava hoş. Yeter ki her ay yeni giysiler ısmarlamasın.'' ''Ötekileri de henüz eskimeden çıkarıp atmasın. Eskiden büyük anne tarafının toruna çeyiz kaldığı olurdu. Fakat günümüzün robları bugün hanımın sırtında, yarın bir bakıyorsun hizmetçi kadına geçmiş. Ne yaparsın? Rus soylular sınıfının yıkımı. Felaket ve selam.'' Bu sözleri söylerken ne eski zamanların övülmesinden ne de yeni adetlerin yerilmesinden hiç doğuşlanmadığı anlaşılan Maria elinişnasına bakıyordu içini çekerek Öteki dilberler de Maria Ilneşna'nın hoşnutsuzluğunu paylaşıyorlardı ama alçak gönüllülük o zaman genç kadınlarda bulunması zorunlu bir özellik sayıldığı için seslerini çıkarmıyorlardı. Gavrila Afanasyeviç maşrapasını köpüklü kıvasla doldurarak, ''Suç kimdi?'' dedi. ''Bizde değil mi? Genç kadınlar hopbalık ediyorlar. de görmezlikten geliyoruz bunu.'' ''Kirila Petrovic, eğer bu bizim istemimiz dışında olan bir şeyse ne yapabiliriz?'' Diye karşı çıktı. Adam karısını evinin kulesine kapatsa çok memnun olacak ama kadını davul çalarak baloya çağırıyorlar. Koca kamçı korkusuyla kadınsa cicibicilerini göstermek için gidiyor oraya. Ah bu balolar yetti artık. Tanrı günahlarımıza ceza olarak gönderdi onları bize. Maria il iğne iğne üstündeymişcesine oturuyor, dili de kaşındıkça kaşınıyordu. Sonunda kendini tutamayıp kocasına döndü. Balolarda hoşuna gitmeyen şeyin ne olduğunu sordu ekşimtırak bir gülümsemeyle. Kirila Petrovic gittikçe öfkelenerek, ''Onlar ortaya çıkalı beri kocalar karılarıyla başa çıkamaz oldular. İşte ben bundan hoşlanmıyorum.'' diye yanıtladı karısını. Kadınlar, ''Apostolos'un sözünü unuttular. Kadın kocasından korksun.'' Şimdiki kadınlar evlerini yönetmek için değil, yenilikler için çırpınıyorlar. Kocalarını nasıl memnun edeceklerini değil de, Zibidi subayların nasıl hoşuna gideceklerini düşünüyorlar. Peki sayın bayan, bir Rus bayına ya da bayanına Alman tütün keşleri ve onların işçi kılıklı kadınlarıyla bir arada bulunmak yakışır mı? Gece yarılarına kadar genç erkeklerle çene çalmak işitilmiş şey mi? Hele bunlar kendi akrabaların değil de yabancı bilinmedik kimselerse? Gavrila Afanesyeviç somurtarak, bir şey söyleyecektim ya, korkarım gider yerin kulağına dedi. Fakat itiraf edelim ki bu balolar beni de pek sarmıyor. Daha neye uğradığınızı anlamadan sarhoşun birine toslarsınız ya da maskarı olasınız diye sizi sarhoş ederler. Yahut da çapkının biri, kızınıza bir yaramazlık yapmasın diye gözünüzü dört açarsınız. Zamanımızın gençliği o kadar şımardı ki insan söyleyecek şey bulamıyor. Söz gelişi, Geçen baloda merhum Yevgraf Sergeyevich Korsakov'un oğlu benim Natasha ile ilgili öyle bir skandal yarattı ki, utançtan yüzüm kızardı. Ertesi gün bir de baktım, bir araba geliyor avluya doğru. Allah Allah, kimdir acaba? Prens Alexander Danilovich olmasın bu? diye düşünürken, arabadan Ivan Yevgrafoviç çıkmasın mı? Arabasını avlu kapısında durdurup basamaklara kadar yürümek zahmetine katlanır mı hiç? Uçarcasına girdi içeri. ''Topuk şakırdatmalar, gevezelikler... Kaçık yekim çok güzel taklit ediyor onu. İyi ki aklıma geldi. Kaçık, şu Fransız maymununu taklit etsene.'' Kaçık yekim bir sahan kapağını kaptığı gibi şapkaymışçasına koltuğunun altına aldı. Monsieur, Mamzel, Balo, Pardon.'' diyerek kırıtmaya, topuk şakırdatmaya, eğilip dört bir yana selam vermeye başladı. Konuklar sürekli kahkahalarla hoşnutluklarını yeniden belirttiler. Kahkahalar yavaş yavaş yatışırken, yaşlı Prens Lukov gülmekten gözlerinden gelen yaşları kurulayarak, ''Ta kendisi.'' dedi Korsakov. ''Niye gizlemeli yabancı ülkelere gidip de kutsal Rusya'ya maskara olarak dönen ne ilk ne de son kişidir o. Çocuklarımız ne öğreniyorlar orada?'' Topuk şakırdatmak, tuhaf bir şeyler gebeliyip durmak, yaşlılara saygısızlık ve onun bunun karısına sarkıntılık. Yabancı ülkelerde öğrenim gören gençler arasında Tanrı'nın gücüne gitmesin ya, insana en çok benzeyen yine de Çarın Arabı. Gavrila Afanesyeviç hiç kuşkusuz diye atıldı. Ağırbaşlı, dürüst bir adam o. Uçarı cinsten değil, şu avlu kapısından giren de kim olur ki? Yine bizim Fransız maymunu olmasın? Uşaklara dönerek sürdürdü sözlerini. ''Ne isneyip duruyorsunuz hayvanlar? Koşun içeri almayın onu.'' Bundan sonra da ''Kaçık Yekimoğlu'na ''Sen neler sayıklıyorsun koca ihtiyar?'' diye söze karıştı. ''Kör müsün? Hükümdarın kızağı bu. Çar geldi.'' Gavrila Afanesyeviç telaşla masadan kalktı. Herkes pencerelere atıldı. Gerçekten de emir erinin omzuna dayanarak basamakları çıkmakta olan hükümdarı gördüler. Ortalık karıştı. Ev sahibi Petro'yu karşılamaya koştu. Uşaklar sersem gibi sağa sola koşuşmaya başladılar. Konukların ödü koptu. Hatta kimileri kirişi kırmak, bir an önce evlerine dönmek için çare arandılar. Ansızın Petro'nun gür sesi çınladı sopada. Herkes sesini kesti ve hükümdar, sevinçten şaşa kalan ev sahibinin neşliğinde içeri girdi. Neşeli bir yüzle, ''Merhaba baylar.'' dedi. Orada bulunanlar yerlere kadar eğilip selamladılar onu. Çar, gözleriyle kalabalığı tarayarak ev sahibinin genç kızı üzerinde durdu, yanına çağırdı onu. Natalya Gavrilovna, oldukça gözü pek bir tavırla, fakat yalnız kulaklarına değil, hatta omuzlarına kadar kızarmış olarak yaklaştı Çar'a. Hükümdar, ''Saatten saate güzelleşiyorsun.'' diyerek, adet üzere bir öpücük kondurdu genç kızın alnına. Sonra konuklara dönüp, ''Ne oldu?'' diye sürdürdü sözlerini. Size engel mi oldum? Yiyip içiyordunuz. Rica ederim oturun yerlerinize. Bana da anasonlu vodka ver, Gavrila Panesyeviç. Ev sahibi, tunturaklı baş uşağı doğru atıldı, onun elinden tepsiyi kaptı, altın kadehi kendi eliyle doldurup reveransla hükümdara sundu. Petro içkisini içip, bir iki kurabiye atıştırdı ve konukları ikinci kez yemeğe davet etmeye çağırdı. Çar'ın şereflendirdiği masada oturmayı göze alamayan kadın cüce ve kahya kadın dışında herkes yerini aldı. Petro, ev sahibinin yanına oturdu, lahana çorbası istedi kendisi için. Hükümdarın emir eli efendisinin fil dişi çerçeveli tahta kaşığını, yeşil, kemik saplı bıçağıyla çatalını uzattı. Çünkü Petro, kendininkiler dışında çatal bıçak kullanmazdı. Az önce güle oynaya, çene çalarak gürültüyle yenen yemek sessizce ve zorunlulukla sürdürülüyordu şimdi. Ev sahibi saygı ve sevinçten bir şey yemiyor, konuklar da terbiyeli terbiyeli susuyor, hükümdarın tutsak hisveçliğiyle, 1701 seferi üzerine yaptığı Almanca konuşmayı derin bir saygı içinde dinliyorlardı. Hükümdarın kendisine bir iki kez soru yönelttiği kaçık yekim ona bile doğuştan aptallığını, doğrusu ya, hiç de belli etmeyen bir çeşit çekingenlikle yanıtladı bu soruları. Sonunda yemek bitti. Hükümdar, onun arkasından da bütün konuklar kalktılar. Petro ev sahibine, ''Gavrila Afanasyeviç'' dedi. ''Seninle baş başa biraz konuşmam gerekiyor.'' Ve koluna girerek, ''Gavrila Afanasyeviç'i konuk odasına götürdü, arkasından kapıyı kapadı. Konuklar, bu beklenmedik ziyarete ilişkin görüşlerini fısıltıyla belirterek bir süre oturma odasında kaldılar. Sonra da ev sahibine konukseverliği için teşekkür bile edemeden saygısızlık yapabilecekleri korkusuyla birbiri arkasına çabucak dağıldılar. Ev sahibinin kayınbabası, kızı ve kız kardeşi onları sessizce eşiye kadar geçirdiler. Oturma odasında yalnız başlarına kalıp hükümdarın çıkışını beklemeye koyuldular. 5- Yarım saat sonra kapı açıldı, Petro çıktı, Prens Lutov, Tatiana Afanesyevna ve Natasha'nın üçlü selamlarını ciddi bir baş yeğişiyle yanıtlayıp sofaya doğru döndü. Ev sahibi, hükümdarın kırmızı kaputunu tuttu, onu kızağına kadar geçirdi ve verdiği şereften ötürü basamaklarda kendisine bir kez daha teşekkür etti. Petro gitti. Oturma odasına döndüğünde, Gavrila Afanesyevich çok düşünceli görünüyordu uşaklara sertçe masayı toplamaları buyruğunu verdi. Natasha'yı odasına gönderdi. Kız kardeşi ve kayınbabasına da biraz konuşmaları gerektiğini bildirip, genel olarak öğle yemeklerinden sonra dinlendiği yatak odasına götürdü onları. Yaşlı prens, meşe ağacından yapılmış karyolaya uzandı. Tatiana Afanesyevna, ayağının altına bir iskemle çekerek, kaba ipek dokumayla kaplı kanepeye oturdu. Gavrila Afanesyevich de bütün kapıları sürgüleyerek karyolaya, Prens Lukov'un ayakları dibine oturdu ve yavaş bir sesle yapılan şu konuşma geçti aralarında. Hükümdarın teşrifü boşuna değildi. Bilin bakalım benimle konuşmak tenezzülünde bulunduğu konu neydi? Tatyana Apanesyevna, ''Nereden bilelim aziz kardeş?'' diye yanıtladı onu. Kayınbaba, ''Sana bir valilik görevi mi emretti?'' dedi. Zamanı çoktan gelmişti bunun. Yoksa bir elçilik mi önerdi? Zira sadece sıradan memurları değil, Soyluları da gönderiyorlar yabancı devletlere. Damat, hayır diye yanıtladı yüzünü asarak. Gerçi Ortodoks Rus soylusu şimdiki sonradan görmelerden, börekçilerden, yavurlardan, belki de daha değerlidir ya, eski kafa bir adamım ben. Bugün bizim hizmetimize gerek yok. Fakat ayrı bir sorun bu. Tatyana Afanesyevna, öyleyse hangi konuda seninle böyle uzun uzun konuşmak lütufunda bulundular kardeş, dedi. Başına bir felaket gelmesin de. Tanrım, sen koru, sen esirge bizi. Felaket olmasına felaket değil ya, itiraf ederim ki, epice düşündürüyor beni. Kardeş, nedir öyleyse, neyle ilgili bu iş? Natasha ile. Çar görücülüğe geldi ona. Tatyana Afalesev'ine istavroz çıkararak, Tanrı'ya şükür, dedi. Kız gelinlik çağında, sonra görücü, güveyinin aynasıdır. Tanrı mutluluk, akıl, şan ve şeref ihsan eylesin. Peki, çar kime istiyor onu? Gavrila Afanesyeviç, hımm, diye yutkundu. Kime istiyor? Öyle ya, kime istiyor? Artık uyuklamaya başlayan Prens Lukov, çar kime istiyor onu? diye soruyu tekrarladı. Gavrila Afanesyeviç, bilim bakalım, dedi. Yaşlı kadın, ''Nereden bilelim aziz kardeş?'' diye yanıkladı onu. ''Sarayda güveyden bol ne var? Hepsi de seve seve alır senin Nataşayı. Dolgoruki olmasın bu?'' ''Hayır, Dolguruki değil. Tanrı selamet versin, kibirlinin biri zaten. Şeyin ya da Truyekuro mu?'' ''Hayır, ne o ne de öteki.'' ''Zaten benim de onlara kanım kaynamamıştı. Alman olup çıktı hınzırlar. Miloslavski'dir öyleyse.'' ''Hayır, o da değil.'' Tanrı iyiliğini versin. Zengin ama ahmak. Kim öyleyse? Yeletski mi? Livov mu? Onlar da mı değil? Raguzuzki mi yoksa? Başka kimse gelmiyor aklıma. Çar, Natasha'yı kime istiyor öyleyse? Arap İbrahim'e. Yaşlı kadın ellerini birbirine çarparak bir feryat kopardı. Prens Lukov başını yastıktan kaldırdı, şaşkınlık içinde. Arap İbrahim'e diye tekrarladı. Yaşlı kadın ağlamaklı bir sesle. Aziz kardeş, dedi, kıyma yavrucağıza, Nataşacığı o kara şeytanın pençesine kaptırma. Gavrila Afanesyeviç, fakat bu işi için bizi, beni ve bütün soyumuzu kanatları altına almayı vaat eden hükümdarın nasıl geri çevirebiliriz, diye karşı çıktı. Uykusu büsbütün dağılan yaşlı prens, Natasha'yı, torunumu, satın alınmış bir araba nasıl veririz, diye bağırdı. Gavrila Afanesyeviç, herhangi bir soydan gelmiyor o, dedi. ''Bir Arap sultanının oğludur. Müslümanlar onu tutsak edip İstanbul'a satmışlar. Sonra bizim elçi onu ele geçirip Çar'a hediye etmiş. Arap'ın abiyi hatırı sayılır bir fidyeyle Rusya'ya geldi ve... Yaşlı kadın, ''İki gözüm Gavrila Afanesyeviç'' diye sözünü kesti onun. Frans Bova ve Yaruslan Lazareviç masalını çok işittik. Sen Çar'ın bu önerisine ne karşılık verdin? Bize onu söyle daha iyi. Hükümdarımız olduğunu... Bize her alanda ona boyun eğmek düştüğünü söyledim. O anda kapının arkasından bir gürültü işitildi. Kapıyı açmaya giden Gavrili Afanesyeviç bir karşı koyma hissederek kuvvetle itti. Kapı açıldı ve kanlanmış döşemede baygın yatan Natasha'yı gördüler. Babasıyla hükümdar odaya kapandıklarında genç kızın yüreği buz kesilmişti. Bir ön sezi bu işin kendisiyle ilgili olduğunu fısıldıyordu ona. Gavrila Afanesyeviç genç kıza halası ve dedesiyle konuşacağını bildirerek onu odasına gönderdiği zaman Natasha içindeki o kadınlara özgü meraka karşı koyamayarak iç odalardan süzülüp yatak odasının kapısına gelmiş ve bu tüyler ürpertici konuşmanın tek bir sözcüğünü kaçırmamıştı. Babasının son sözlerini eşittiği zaman kendisinden geçmiş, düşerken başının içinde kendi çeyizi bulunan metal köşe bentli sandığa çarparak yer alamıştı. ''Koşup geldiler.'' Genç kızı kaldırıp odasına taşıdılar, karyolasına yatırdılar. Bir süre sonra kendine geldi, gözlerini açtı fakat ne babasını ne de halasını tanıyabildi. Ateşi yükseldi. Çarın arabı ve düğünle ilgili şeyler sayıklamaya başladı. Sonra ansızın acıklı, tiz bir sesle ''Valeryan, sevgili Valeryan, hayatım, kurtar beni, geliyorlar, geliyorlar'' diye haykırdı. Tatiana Afanesyevna kardeşine kuşkulu bir bakış fırlattı. Gabriel Afanesyevich sarardı, dudaklarını ısırdı, hiçbir şey söylemeden odadan çıktı. Merdivenleri tırmanamayıp aşağıda kalan yaşlı prensin yanına geldi. Prens Natasha nasıl oldu? diye sordu. Kederli baba, kötü diye karşılık verdi. Düşündüğümden de kötü. Kendini bilmez bir durumda Valeryan'ı sayıklıyor. Kuşkulanan yaşlı adam, kim bu Valeryan? diye sordu. ''Şu senin evde büyüyen öksüz, askerin oğlu olmasın?'' Gabrile Afanesyeviç, ''Ta kendisi.'' diye yanıtladı. ''Şansa bak ki, babası ayaklanma sırasında hayatımı kurtarmıştı benim. Ben de o lanet olası kurt yavrusunu eve almak gafletinde bulundum. Bundan iki yıl önce kendi dileğiyle bir alaya yazdırdık onu. Vedalaştıkları sırada Natasha ağlamaya başladı. O da taş kesilmişçesine donup kalmıştı. Durum beni kuşkulandırmış, Kız kardeşime de söz etmiştim bundan. Fakat o zamandan bu yana Natasha sözüne yetmedi onun. Ötekinin de imiti mi belirsiz oldu. Natasha'nın onu unuttuğunu sanıyordum. Fakat işin başka türlü olduğu anlaşılıyor. Evet, karar verilmiştir. Kız Arap'la evlenecek. Hiçbir şeye yaramayacağı için Pranslukov karşı çıkmadı bu söze. Sonra da evine gitti. Tatiana Apanesevna Natasha'nın yatağının başında kaldı. Gavrila Afanesyeviç, hekime adam gönderip odasına kapandı. Böylece ev sessizliğe ve kedere gömüldü. Çarın bu beklenmedik görücülüğü, İbrahim'i de en azından Gavrila Afanesyeviç kadar şaşırtmıştı. Bakın nasıl olmuştu bu. İbrahim'le birlikte işleriyle uğraştıkları bir sırada Petro ona, ''Kardeş, görüyorum mahzunsun.'' demişti. ''Doğru söyle. Nedir canını sıkan?'' İbrahim durumundan memnun olduğunu, bundan daha iyi bir şey arzu etmediğini iştenlikle söylemişti Çara. Hükümdar, güzel demişti. Eğer sıkıntının bir nedeni yoksa, ben seni keyiflendirmenin yolunu bilirim. Çalışmalarının bitiminde de İbrahim'e, Geçen baloda, miniyet yaptığın kız hoşuna gitti mi? diye sormuştu. Çok şirin bir kız hükümdarım, hem de sanırım alçak gönüllü ve iyi yürekli. Öyleyse seni bir an önce tanıştıracağım onunla. Bu kızla evlenmek ister misin? Ben mi hükümdarım? Bak İbrahim, benden başka kimsen yok. Ailesi, akrabaları olmayan, yapayalnız bir adamsın sen. Eğer ben bugün ölecek olursam, yarın sen ne yaparsın zavallı Arap'um? Henüz zaman varken kendine bir düzen kurmalı, yeni ilişkiler yoluyla bir dayanak edinmeli, Rus soylular sınıfına katılmalısın. Sizin yüce koruyuculuğunuz ve lütuflarınız beni mutlu etmeye yetiyor hükümdarım. Tanrı çarımın, veli nimetimin yokluğunu göstermesin bana. Başka bir şey istemem. Fakat evlenmek söz konusu olsa bile, acaba genç kız ve anası babası razı olurlar mı buna? Dış görünüşüm, dış görünüşün. Ne saçmalık. Delikanlı değil misin sen? Neyin eksik? Genç bir kız, ana babasının isteklerine oymak zorundadır. Üstelik senin görücün olarak ben kendim gittiğimde bakalım yaşlı Gabriela Rıjevski ne diyecek? Hükümdar bu sözleri söyleyip kızağını getirmeleri buyruğunu vermiş, İbrahim'i derin düşünceler içinde bırakıp gitmişti. Genç Afrikalı, evlenmek diye düşünüyordu. Niçin olmasın? Sırf ekvatorda doğdum diye ömrümü yapayalnız, insanlığın en güzel zevklerini tatmadan, en kutsal görevlerini tanımadan geçirmeye mi hükümlüyüm? Gerçi sevilmeyi ummak benim için olanaksız, çocukça bir düş. Aşka inanmalı mı acaba? Uçarı kadın yüreğinde ona yer var mı acaba? Ben o tatlı yanılgılardan el çekip, gerçeğe daha yakın başka hulyalar seçtim kendime. Fakat hükümdarın hakkı var. Geleceğimi de düşünmek zorundayım. Genç Rijeskaya ile yapacağım bir evlilik, beni gururlu Rus soylular sınıfıyla birleştirecektir. Yeni ana yurdumda bir sığıntı olmaktan kurtulacağım. Karımdan aşk beklemeyecek, bağlılığıyla yetinecek, sürekli bir anlayış, güven ve hoşgörüyle dostluğunu kazanacağım onun. İbrahim her zaman yaptığı gibi kendini işe vermek istedi. Fakat muhayyelesi durmadan işliyordu. Kağıtları bir yana bıraktı. Ne kıyısında dolaşmaya çıktı. Ansızın Petro'nun sesini işitti. Başını çevirdiğinde, kızağından inip neşeli bir tavırla onun arkasından yürüyerek gelen hükümdarı gördü. İbrahim'in koluna giren Petro, ''Kardeş, her şey tamam.'' dedi. ''Görücülüğünü yaptım. Yarın kayınbabana git. Ama onun derebeyi kibrini okşamaya özen göster. Kızağını kapıda bırakıp avluyu yürüyerek geç. Hizmetleri, erdemleri tanımışlığı üzerine konuş onunla. O zaman sana hayran kalacaktır.'' Petro... Elindeki kalın sopayı ara sıra sallayarak sürdürdü sözlerini. Hadi, Daniliç dolandırıcısına götür şimdi beni. Yeni yaramazlıkları için hesaplaşmam gerekiyor onunla. İbrahim, kendisine gösterdiği babaca ilgi ve özenden ötürü Petro'ya yürekten teşekkür edip, Prens Menşikov'un görkemli sarayına kadar onunla birlikte gittikten sonra eve döndü. 6. İçinde atadan kalma altın ve gümüş kaplamalı ikonaların parıldadığı cam ikona mahfazasının karşısında ölgün bir kandil yanmaktaydı. Kandilin titrek ışığı, cebinlikli karyolayı, üzerinde ilaç şişeleri bulunan küçük masayı güçsüzce aydınlatıyordu. Hizmetçi kadın sobanın yanında oturmuş, pedallı çıkrığıyla yün eğiliyor, odadaki sessizliği onun iğinden çıkan hafif gürültü bozuyordu sadece. Güçsüz bir ses işitildi. ''Kim var orada?'' Hizmetçi kadın hemen kalktı, karyolaya yaklaşıp yavaşça cibinliği kaldırdı. ''Natalya?'' ''Sabah mı oluyor?'' diye sordu. ''Öyle zamanı şimdi.'' diye yanıtladı hizmetçi kadın. ''Ah tanrım, öyleyse neden her taraf böyle karanlık?'' ''Perdeler inik de ondan, küçük hanım.'' ''Öyleyse yardım et, hemen giyineyim.'' ''Olmaz küçük hanım, doktor yasak etti.'' Yoksa hasta mıyım ben? Çoktan beri mi yatıyorum? Tam iki hafta oldu. Ne diyorsun? Sanki dün yatmışım gibi geliyor bana. Natasha sustu. Dağınık düşüncelerini toparlamaya çalışıyordu. Ne olmuştu ona? Neydi başına gelen? Anımsayamıyordu. Hizmetçi kadın buyruk bekleyerek karşısında duruyordu hala. Bu sırada soğuk bir gürültü geldi aşağıdan. Hasta, nedir bu? diye sordu. Hizmetçi kadın, ''Efendimiz yemeklerini yediler, masadan kalkıyorlar şimdi.'' diye karşılık verdi. ''Az sonra Tatiana Afanesyevna gelecek buraya.'' Natasha'nın yüzünde bir sevinç ışığı belirdi. Bitkin bir tavırla salladı elini. Hizmetçi kadın cibinliği çekip, çıkrığın başına oturdu yeniden. Birkaç dakika sonra üzerinde koyu renk bir şerit bulunan, beyaz, geniş otozlu bir baş göründü kapıda ve alçak sesle, Natasha nasıl?'' diye sordu. Hasta, Merhaba halacığım, dedi yavaşça. Bunun üzerine Tatiana Afanesyevna yanına gitti onun. Ürkek bir tavırla ileriye bir koltuk süren hizmetçi kadın, Küçük hanım kendine geldi, dedi. Yaşlı kadın gözyaşları içinde, yeğeninin solgun, süzgün yüzünü öperek yanı başına oturdu. Tatiana Afanesyevna'nın peşi sıra sırtında kara bir kaftan, başında bilginlere özgü bir peruka bulunan Alman hekim girdi içeri. Natasha'nın nabzını dinledi. Önce Latince, Arkasından da Rusça olarak Tehlikenin atlatılmış olduğunu bildirdi Sonra kağıt ve hokka isteyip Yeni bir reçete yazdı Çekip gitti Yaşlı kadında kalktı Natalya'yı yeniden öptü İyi haberi bir an önce vermek üzere aşağıya Gavrila Afanesyev için yanına gitti Konuk odasında Çarın arabı üniformasını giymiş Kılıcını kuşanmış Şapkası elinde Gavrila Afanesyev ile konuşmaktaydı saygılı bir tavırla Kuş tüyü divana yan gelip oturmuş olan Korsakov Dalgın bir tavırla onları dinliyor, bir yandan da emektar tazıyı kızdırıyordu. Bu işten usanınca, boş zamanlarındaki sığınağı olan aynaya yaklaştı. Orada, kardeşine gizlice işaretler gönderen Tatiana Afanesyevna'nın yansısını gördü. Korsakov, Gavrila Afanesyeviç'e döndü. İbrahim'in sözünü keserek, ''Sizi çağırıyorlar, Gavrila Afanesyeviç.'' dedi. Gavrila Afanesyeviç hemen kız kardeşinin yanına gitti. Kapıyı arkasından kapadı. Korsakov İbrahim'e ''Şaşılacak bir sabrım var.'' dedi. Bir saattir Likov ve Rijevski ailelerinin köklülüğü üzerine söylenilen saçmaları dinliyor. Üstelik kendi ahlaki görüşlerini de ekliyorsun bunlara. Senin yerinde olsam bu ihtiyar üçkağıtçıya ve kırıtıp duran Fransızca, bozuk sağlık, hastalık numarası yapan Natalya Gariloğlu'na yosması içinde olmak üzere bütün Apanesyeviç ailesine Fransızca, Tükürür geçerdim. Elini vicdanına koyup söyle. Aşık mısın bu küçük... Fransızca... Yosmaya... Dinle İbrahim. Bir kez olsun kulak ver bana. Aslında göründüğümden daha akıllıyımdır ben. Vazgeç şu uçarı düşünceden. Evlenme. Evlenmek için hiçbir zorunluluk yok gibi geliyor bana. Neler neler olmuyor şu dünyada. Örneğin kötü yürekli bir adam olmadığım halde doğrusunu istersen... Benden hiç de aşağı olmayan pek çok kocayı aldattım bugüne kadar. Sen kendin de Paris'teki dostumuz Kontleyi unutmamışsındır. Kadınların bağlılığına güvenilmez. Bunu olduğu gibi kabul edebilen kocalara ne mutlu? Ama sen bu ateşli, düşünceli, kuşkulu kişiliğinle, şu yassı burnun, şiş dudakların, pütür pütür suratınla nasıl göze alırsın evliliğin tehlikelerini? İbrahim soğuk bir tavırla, dostça öğütlerin için teşekkür ederim diye sözünü kesti onun. Fakat şu atasözünü bilirsin. Her koyun kendi bacağından asılır. Korsakov gülerek, ''Dinle İbrahim'' dedi. Bu atasözü sonradan tam tamına senin için gerçekleşmez inşallah. Bu sırada öbür odadaki konuşma kızışmıştı. Yaşlı kadın, ''Öldüreceksin yavrucağızı'' diyordu. ''Kızcağız onu görünce fena olacak.'' İnatçı kardeş, ''Fakat düşün bir kere'' diye karşı çıkıyordu ona. Adam iki haftadır gelinin yüzünü görmeden... Güvey olarak dolaşıyor. Sonunda bu hastalığın, onu baştan sağmak, zaman kazanmak için uydurulmuş bir çare olduğu aklına gelebilir pekala. Sonra Çar ne der? Natalya'nın sağlığını öğrenmek için bugüne kadar üç kez haber gönderdi. Sen istediğini yap ama ben Çar'la kavga etmek niyetinde değilim. Tatyana Apanesyevna, ''Tanrım, Tanrım'' dedi. ''Hiç olmazsa bırak da bu ziyarete hazırlayayım onu.'' Gavrilov Afanesyeviç buna razı olarak konuk odasına döndü. İbrahim'e ''Tanrı'ya şükürler olsun tehlikeyi atlattı.'' dedi. ''Natalya çok iyi şimdi. Eğer değerli konuğumuz Ivan Evgrafoviç'i burada yalnız başına bırakmak ayıp olmazsa seni yukarıya, nişanlının yanına çıkarayım.'' Korsakov, Gavrilov Afanesyeviç'i kutladı, ayrılmak zorunda olduğunu bildirerek rahatsız olmaması ricasında bulundu. Ev sahibinin kendisini geçirmesini beklemeden çabucak çıktı. Bu arada Tatiana Apanasyevna hastayı korkunç konuğun gelişini hazırlamak telaşındaydı. Odaya girerek soluk soluğa yatağın başucuna oturdu, Natasha'nın elini tuttu, fakat kapı açılıncaya kadar geçen süreyi içinde tek söz söylemedi. Natasha kimin geldiğini sorduğunda yaşlı kadın donup kaldı, dili tutuldu. Gavrila Apanasyevit cibinliği çekti, hasta kıza soğuk bir tavırla bakarak nasıl olduğunu sordu. Hasta ona gülümsemek istedi ama yapamadı bunu. Babasının sert bakışları genç kızı sarsmış, tedirgin etmişti. O sırada yatağının başucunda birisinin durmakta olduğunu hissetti. Güçlükle başını kaldırdı ve çarın arabını gördü ansızın. Bir anda her şeyi anımsadı. Gelecek bütün korkunçluğuyla gözlerinin önünde canlandı. Fakat zaten bitkin olduğu için hiçbir sarsıntı belirtisi gösteremedi. Başını yeniden yastığa indirdi, gözlerini kapadı. Yüreği hastalıklı bir çarpıntıya tutuldu. Tatyana Afanesiyevna kardeşine hastanın uyumak istediğini işaret etti. Yeniden pedallı çıkrığının başına oturan hizmetçi kadın dışında herkes sessizce odadan dışarı çıktı. Zavallı güzel kız gözlerini açtı, yatağının yanında kimsenin kalmamış olduğunu görünce hizmetçi kadını çağırdı, cüceyi alıp getirmesini söyledi ona. Aynı anda yus yuvarlak minik yaşlı cüce tıpkı bir top gibi Karyolasına doğru yuvarlandı onun. Lastoçka, cüceye bu adı takmışlardı. Kısacık bacaklarının olanca çevikliğiyle, Gavrila Afanesyeviç ve İbrahim'in ardı sıra merdivenleri tırmanmış, güzel soyuna özgü meraka uyarak kapının arkasına gizlenmişti. Natasha, onu görünce hizmetçi kadını dışarı gönderdi. Cüce de karyolanın yanındaki iskemleye oturdu. Gövdesi küçücükdü ya, binbir türlü fitne fücur kaynardı cücenin aklında karışmadığı, bilmediği, uğraşmadığı şey yoktu. Kurnazlığı ve girişkenliği ona, efendilerinin sevgisini, başına buyruk yönettiği ev halkınınsa nefretini kazandırmıştı. Gabrila Afanesyeviç, onun jurnallerine şikayetlerine, ufak tefek önemsiz dileklerine kulak verir, Tatyana Afanesyevna, her an onun düşüncelerine başvurarak aldığı öğütlere göre davranır, cüceye sınırsız bir bağlılığı bulunan Natasha ise, 16 yaşına özgü bütün duygularını Bütün düşüncelerini güvenle açardı ona Biliyor musun lastoşka derdi Babam araba veriyor beni Cüce derin bir iç geçirdi Buruşuk yüzü daha da buruştu Natasha Hiç ümit yok mu acaba Babam hiç acımadı mı bana Diye sürdürdü sözlerini Cüce o tozlu başını olumsuz anlamda iki yana salladı Dedem ya da halam bana arka çıkmayacaklar mı ''Hayır küçük hanım, senin hastalığın arasında Arap herkesi büyülemeyi başardı. Beyefendi ona hayran. Prensin ağzından İbrahim'den başka söz işitilmiyor. Tatyana Afanesyevna ise Arap oluşu yazık ama ondan daha iyi bir damat beklemekte günah olur.'' diyor. Zavallı Natasha, ''Tanrım, Tanrım'' diye inledi. Cüce kadın onun bitkin elini öperek ''Üzülmek güzelim benim'' dedi. Araba varınca yine de kendi başına buyruk olacaksın. Zamanımızda işler eskisi gibi değil. Kocalar karılarını kafes arkasına kapatmıyorlar şimdi. Arap duyduğuma göre zenginmiş. Eviniz dolu bir kadeh gibi olacak. Gülü oynayan yaşayacaksın. Natasha zavallı baleryan dedi. Fakat öyle usulca mırıldanmıştı ki cüce bile işitememiş sadece sezebilmişti bu sözleri. Sesini gizemli bir tavırla kısarak Ya küçük hanım dedi. Askerin öksüzünü daha az düşünmüş olup da ateşiniz çıktığında onu sayıklamasaydınız, babanız küplere binmezdi. Natasha irkilerek, ''Ne?'' dedi. ''Valeryan'ı sayıkladım, babam da bunu duydu ha?'' ''Cüce kadın, zaten felakette burada ya.'' diye yanıtladı onu. ''Eğer şimdi babandan seni araba vermemesini isteyecek olursan, bunu Valeryan için yaptığını sanacak. Babanın istemine boyun eğip, her şeyi oluruna bırakmaktan başka şare yok.'' Nataşa tek söz etmedi. Yüreğindeki gizli aşkı babasının öğrenmiş olduğu düşüncesi genç kızı allak bullak etmişti. Tek bir umut kalıyordu ona, lanet olası nikâhtan önce ölmek. Bu düşünce yüreğini yatıştırdı. Bitkin, üzgün bir ruhla alın yazısına boyun eğdi. 7. Gavrila Afanesyeviç'in evinde, sopanın sağında, tek bir pencereciği olan dar bir odacık vardı. Odada pamuklu bir yorganla örtülü, Gösterişsiz bir karyola, karyolanın karşısında da üzerinde yağlı bir mum yanan ve açık nota kağıtları bulunan çam ağacından küçük bir masa duruyordu. Duvara eski, mavi bir üniforma ve aynı eskilikle üç köşe bir şapka asılmış, bunun üzerine de on ikinci kralı at üstünde canlandıran taş basması bir tablo üç tane çiviyle tutturulmuştu. Flauta sesleri çınlıyordu bu gösterişsiz sığınakta. Tutsak dans öğretmeni sessiz köşesinde yapa yalnız yaşayan adam, başında bir takke, sırtında bej renkli pamuklu'dan bir röpleşambur oturmuş, ona mutlu gençlik çağlarını anımsatan eski İsveç marşlarını çalarak kış akşamının sıkıntısını dağıtıyordu. İsveçli tam iki saat çaldıktan sonra flautasını söktü, kutusuna yerleştirdi, soyunmaya başladı. O sırada kapısının mandalı kattı, üniformalı, uzun boylu, yakışıklı bir delikanlı girdi içeri. İsveçli şaşırdı, korkuyla ayağa kalktı. Genç ziyaretçi dokunaklı bir sesle, ''Beni tanımadın mı Gustav Adamıç?'' dedi. ''İsveç askerlik kurallarını öğrettiğin çocuğu anımsamıyor musun? Hani onunla birlikte oyuncak bir topla ateş edip, az kalsın yangın çıkarıyordun bu odada?'' Gustav Adamıç dik dik bakıyordu delikanlının gözüne. Neden sonra onu kucaklayarak ''Hey!'' diye bağırdı. Sonra bozuk bir Rusçayla ''Merhaba, çoktandır burada mısın?'' ''Seni gidi çapkın, otur konuşalım'' diye sürdürdü sözlerini. 1828 Puşkin'in bu ilk roman denemesi tamamlanmamıştır. Son